Bugünkü programımızın destekçisi Gonca Açıkalın arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner ile konuşacağız. ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı biraz sonra kendisine bağlanarak Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi ile ilgili Yapmış olduğu araştırmaları, çalışmaları kendisinden öğreneceğiz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş merhabalar. bulduk. Hoş bulduk. Evet İstanbul'da aynı zamanda yani depremle birlikte bir tussinaminin de e, etkili olabileceğine ilişkin görüşlerini almak ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Evet. Evet. Ahmet hocam merhaba ben Elvan. Ben, selamlar, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız kolay gelsin Teşekkürler ee, te çok teşekkür ediyorum ee, Şimdi esasında e, biz seninle e, bu konu İstanbul'da son depremden sonra çok böyle tsunami konusu gene gündeme geldi onları da konuşacaktık ama bu arada bir de haber geldi Onu da bir e, konuşalım istedik e, Öncelikle programa katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz ee, i̇lk önce istiyorsan o haberden şey yapalım, bir başlayalım. Ee, bir, bir ödül söz konusu galiba. Bu ödülle ilgili bize bilgi verir misin? Ee, Japonya'da e, 2016 yılından itibaren e, verilen bir ödül var. Bu ödülün adı e, Hamaguchi Ödülü. E, ha, e, 5 Kasım e, tarihi e, 2015 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından tsunami farkındalık günü olarak ilan edildi. 5 Kasım tarihinin de bir başka önemi var. O da 1854 yılı 5 Kasım tarihinde Japonya'nın güneyindeki bir tsunami'de kendi köyünü korumak üzere tsunami'nin geldiğini gören Hamaguchi Goryo isimli köylü çiçeltik demetlerini yakarak tepedeki demetleri yaktıktan sonra bütün kıyıdaki insanların ...yangını söndürmek üzere gelmeleri ve arkasından da Tsunami geldiğinde can kaybını önlemiş olması olayını anımsatmak ve Tsunami'de farkındalık oluşturmak amacıyla e, verilen bir ödül. 2016 yılından itibaren başlıyor ve Japonya Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın verdiği bir ödül olarak e, devam ediyor. Bu yıl e, dördüncüsü veriliyor bu yıl iki kişiye ödül verildi. Birisi Japon bilim adamı Profesör Shibayama ve diğeri de ben oldum. Bugüne kadar Japon olmayan kişi olan üçüncü kişi oluyorum bu ödülü alan. Tebrik ediyoruz öncelikle. Bu ödül töreni ne zaman başladınız? Ödül töreni 29 Ekim günü Türkiye saatiyle 11'de, Japonya saatiyle 16'da Tokyo'da yapılacak. Hocam tebrik ederiz. Gürhan ben, Gürhan Ertür. Evet ayın 30'unda yapacağımız programın kaydını bugün 25 Ekim tarihinde gerçekleştiriyoruz. Ee, ve e, ayın e, 30'unda dinleyicilerimiz bu programları dinledikleri zaman e, siz ödül almış olacaksınız. Şimdiden tebrikler hocam. Tebrikler efendim. Evet, Argun Yum da bizimle birlikte e, bizim Altın Saatler programının 3 e, e, moderatörü bir aradayız. Aynı zamanda e, 4. moderatörümüz Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu hocamızın da size çok selamları var ve o da bu ödül nedeniyle sizi kutluyor. Ben de teşekkür ediyorum. Nuray hocamla birlikte çok çalışmışlığımız, kendisinden de aldığım feyiz vardı. Bu ödülün arkasında birçok meslektaşım bana katkısı vardır. O nedenle Nuray hocama da ve sizler de dahil dünyada farkındalık yaratma konusunda beni desteklemiş olmanızdan dolayı ödülü almış oluyorum. O nedenle bu dört moderatör değerli arkadaşlarım sizlere de teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz hocam, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, sayın hocam, Ece Emre Hanım sizinle bir e, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir görüşme yaptı. Ee, buradan da hem kendimizi güncellemiş olduk hem de ...çok e, yerinde bir takım uyarıları okuma imkanımız oldu. E, bu yazı üzerinden e, e, yola çıkarak biraz konuşmak istiyorduk. E, biz genellikle işte Marmara Denizi, İç Deniz olur mu olmaz mı falan gibi tartışmaları izlerken... E, ...sizin yazıda e, ifade ettiğiniz üzere pek âlâ İstanbul'da da bir tsunami riski olduğunu anlatan e, ifadeleriniz var... Nasıl öngörüyorsunuz şimdi efendim? Öncelikle Marmara Denizi bir iş deniz. Su derinliği 1100 metre olması nedeniyle oluşabilecek tsunami bizim 2004 yılı, 2011 yılı ya da 2010 yılı Şili, Japonya, Sumatra örneklerindeki gibi bir tsunami yaratmayacaktır. Çünkü aynen dediğiniz gibi bir iş denizdir. Ancak yaratacağı tsunami 30 metre olmayacak ama Kıyılarda 6 metre mertebesine bazı yerlerde çıkma olasılığı var. Bu da e, kesinlikle olacaktır anlamında değil. Olasılık düzeyinde dikkate almamız gereken bir durum. Şöyle ki e, bir defa oluşacak depremdeki e, fayın atımı doğrultu atımlı. Fay. Doğrultu atımlı faylar e, yer yüzeyinde yanal hareket yapar. Yanal hareket tsunami için tsunami'nin oluşması için etkili değildir. Yanal harekette yalnız başladığı veya kıvrım yaptığı yerlerde e, küçük de olsa e, sismik olaylara bağlı tsunamiler oluşabilir. E, bu tür e, olay e, büyük ihtimalle deprem olma durumunda belirttiğim biçimde olacaktır. Ancak e, deniz altında e, yamaç olan bölgelerde e, yüzlerce yıl ve binlerce yıl boyunca birikmiş bazı kayabilecek malzemeler var. Bazı deniz araştırmalarında zaten özellikle 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nin araştırma gemisinin bulduğu denizaltı heyelan izleri bulunmakta. Hmm. Bunlar aslında 100 yıl önce mi olmuş yoksa 1000 yıl önce mi olmuş bilemiyoruz. Yine de böyle heyelan ihtimalini de göz ardı etmememiz lazım. Bu durumda da Marmara Denizi içinde herhangi bir bölgede küçük ya da büyük... Denizaltı heyelanını da dikkate alırsak onun da yaratabileceği bir tsunami olabilecektir. Ee, bu şekilde özetlememiz lazım. Tabii ki e, tsunami bekleyelim ama e, bütün son yıllardaki e, tarih boyunca yaşanmış en büyük tsunamiler gibi Sumatra gibi Japonya gibi dalgayı da kesinlikle beklemiyoruz. Ancak evet. depremden sonra kıyıya gelme süresi 7-10 dakika en yakın kıyıya ulaşacağı için... Evet bizim de bazı noktalara dikkat etmemiz durumunda e, kendimizi korumamız çok kolay olacaktır. Evet bir hatırlatma yapmak için bu e, geliş mesafesini ve süresini e, acaba Japonya'daki Tsunami ve Endonezya'daki Tsunami'nin sahile e, ulaşma süresi ne kadar oldu hocam? E, Japonya'daki Tsunami e, 30 dakika veya daha geç sürede kakıya geldi. E, o çok da hızlı biçimde hem yayın organlarında hem de uyarı sistemlerinde 10. dakikada aslında uyarılar verildi ve insanlar da belli ölçüde konuyla ilgili bilinçli olduklarından kıyıları terk ettiler. Aslında can kaybı 17.000 her kasabada veya şehirdeki can kaybı %10-15 mertebesinde oldu. Yani Diğer açıdan bakarsak %90, %85 insan kurtuldu. Şehrin zaten tamamı da kıyılardaki e, deltalarda bulunan şehirlerin tamamı tsunami'den yıkılmış olmasına karşın can kaybı %15 mertebesinde kaldı. Bu da e, farkındalık ve dikkatten oldu çünkü tsunami olağanüstü büyüklükteydi. Buna rağmen %85, %90 kadar Kurtulma oldu. Burada da e, şunu belirtmemiz lazım. Yapacağımız e, basit bazı şeyler var. Onlara dikkat ettiğimiz durumda e, tsunami'nin etkilerinden can kaybını çok çok aza sıfıra indirmemiz mümkün olabilir. Bu Sumatra'dakinde e, yanlış hatırlamıyorsam tsunami dalgaları Afrika kıyısına kadar gitti ve orada da e, can kayıpları falan oldu. Hı hı. Yaptım. Somali kıyısına hı hı. kadar gitti e, galiba. Somali evet. ve Cape Town bölgelerine kadar ulaştı. 10 saatlik bir süreyi sonra Olsa, e, evet. Japonya'daki e, tsunami 8 saatte Hawaii'ye ve 12 evet. saatte Los Angeles, San Francisco kıyılarına kadar ulaştı. Evet, evet. 22 saatte Şili'ye ulaştı. Baya hızlı hareket eden bir e, evet, şeyden bahsediyor. Ve iki yönlü Enerji. hareket ediyor değil mi hocam? Tabii. E, oluştuğunda bir tek dalga olarak oluşur. Ve iki yöne yayılır. İki yöne de yayılırken 7, 5, 6, 7 kadar dalgaya bölünür. İkinci ve üçüncü dalgalar enerjinin en büyük kısmını taşıyan büyük dalgalardır. O nedenle öndeki gelen dalga küçüktür, centilmen bir dalgadır. Bu aslında hmm. bizim için de önemli bir uyarıcıdır. uyarıcı. Örneğin yani... e, denizde bir çekilme görürüz. Bu evet. ilk tsunami dalgasının geldiğinin habercisidir. Bize tsunami'nin arkadan geleceğini gösterir. Denizdeki çekilme çabuk olur. E, bazen denizde çok çekilme ve yavaş olan çekilmeler tsunami olayı değildir. Deprem birinci habercidir. İkinci haberci de denizde olası bir gariplik görülebilir. Denizin çekilmesi ve o çekilmeye ayak uyduramayan balıkların da Deniz tabanında ortaya çıkması biçimindedir. Bu da bize arkasından gelecek ikinci dalganın çok büyük, üçüncü dalganın çok büyük olacağını hatırlatmalı. Ve denizin çekilmesi durumunda deniz kıyısına e, merak edip yaklaşmamak. Özellikle de deniz kıyısından uzağa gitmek gerekmektedir. Evet bunu ee, yazmışız. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bizdeki yani Marmara <gülüyor> bölgesinde beklenen e, ya da olması olasılığı olan tsunami için... ...dedik ki esasında sismik, e, doğrudan sismik kaynaklı değil ama... ...bir sismik hareketin sonucunda oluşacak olan heylan evet. dolayısıyla oluşacak bir şey. E, evet. Tsunami dalgası olacak. Dağlıyorum. Şimdi bu e, bu da mı e, iki... E, yani? 360 derece diyeyim, bir şekilde yayılacak bir şey yap tsunami dalgası çıkaracak yoksa heyelanın kaydığı yöne doğru bir şey mi yapacak? Bunu sormamın nedeni de şu, yani karşı tarafta Balıkesir bandırma kıyıları daha mı fazla etkilenecek yoksa İstanbul tarafı daha fazla etkilenecek? Evet, çok güzel bir soru gerçekten. Şu İstanbul kıyılarına yakın bir yamaçtan güneye doğru kayacak malzemeyden söz ediyoruz. E, güneye doğru kayacak malzeme e, deniz tabanındaki bu hareketlendirmeden dolayı dalgayı oluşturacak. Fakat dalga yine her yöne yayılacak. En yakın, yalnız e, denizaltı ile oluşan dalgalar e, yayılması daha fazla olduğu için enerjisini e, çabuk e, kaybedebilecek durumdadırlar. Sismik kaynaklı tsunami olaylarında tsunami enerjisini kaybetmeden çok uzağa gidebilir ama Denizaltı heyelanlarıyla oluşan dalganın çabuk yayılmasından dolayı uzak kıyılara gittiğinde etkisi az olur. Ama yakın kıyıda etkisi fazla olur. O nedenle yine İstanbul kıyılarında belli bölgeye heylana en yakın olan bölgelerde daha büyük dalgalar gözlenecektir. Evet, şunu mu anlıyoruz hocam? Orta Marmara bölgesindeki heyelan nedeniyle oluşacak bir tsunami söz konusu. Ama onun dışında heyelan olmayan bölgelerde bir deprem sonrasında başka bir tsunami oluşma ihtimali yok mudur diye anlamalıyız. Zayıftır diye anlamalıyız. Denizaltı heyelanlarının bildiğimiz tarihte olmuş olanların izlerinden gördüğümüz tuzlu açıkları, yeni kapı açıkları ve büyük çekmeci açıklarında suyun deniz tabanının eğim yaptığı şev olduğu yerlerde. ...olduğunu görüyoruz. Buralardan belki belli bir böl, böl, bölge... ...yani hepsi olmaz... E, ...belli bir bölge faya yakın bir yerde... ...daha fazla sallanırken kayabilir. Bu ihtimali dikkate alırız, almalıyız. E, bu, bu sırada tabii ki doğrultu atımlı fay... E, ...önemli olmayacak tsunami de yaratabilir. E, bazı bölgelerde dikey davranış da göstermektedir. Yani düşey atımlı bir fay özellikleri de vardır... E, o bölgelerde de gene e, tsunami oluşabilir. E, bu tabloya göre şöyle bir karşılaştırma yapmakta isterim. E, yani çok karışık bir durumu basitleştirmek açısından e, gerek Sumatra'da gerek Japonya'da e, 450 kilometre Sumatra'da 750 kilometre boyunca fay düşey bir şekilde deniz tabanı zıpladı. Zıpladı dememin anlamı. Japonya'da 38 metreye varan zıplamalar oldu e, e, Sumatra'da 25 metre Biz Marmara'da bunu birkaç metre olarak düşünüyoruz Onun için e, bunu da tümüyle e, 100 kilometre boyunca e, bu şekilde kırılacak değil O nedenle mertebesi çok daha azalıyor Ma Marmara'da oluşacak tsunami'lerin e, Sizin sorunuzda da belirttiğiniz Denizaltı heyelanı belli bir bölgede olabilir, başka bir bölgede de fayın davranışına göre farklı bir tsunami oluşabilir. Bu senaryoyu böyle düşünebiliriz, tamamen tsunami oluşmayacaktır, ihtimalini en az olarak düşünelim. Peki e, şimdi e, bu şeyle kritik altyapılar var. E, tsunami tamam çok yüksek bir şey beklenmiyor belki. Yani hele hele Sumatra da Japonya'daki örneklerle karşılaştırıldığında ama e, yani 50-60 santim de bir şey olsa İstanbul gibi kıyı kentlerinde e, bir sürü kritik altyapı e, bu e, su yükselmesinden etkilenecek konumda. Hatta bu Hürriyet Gazetesi'ne verilen verdiğiniz röportajda da onu söylüyorsunuz zaten. Yani Yenikapı'daki şeyin Avrasya Tüneli'nin girişinin yükseltilmesi gibi bir takım önlemlerin alınması lazım diye. Benim aklıma bir de sahiller geliyor. Sahillerdeki dolgu alanları geliyor. Bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız? Evet. Şimdi bu Avrasya türelindeki e, düzeltme e, zamanında 2011 yılında e, yapılmış olan bir proje vardır. Benim de katıldığım bir proje. O proje sonuçlarına göre uygulanmış olduğunu biz e, bu son haftalardaki kendileriyle yaptığımız temas üzerine e, öğrendik. E, o bölgede e, proje uygulanmış yalnız kıyıdaki tahkimatın, Yükseltilmesi durumu var. O konuda da şu anda biz çalışıyoruz. Avrasya Tüneli yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Şu anda bir eksiklik olduğu gözükmüyor. Olursa zaten onun da önlemi için çalışmalar olacak. Ama sadece biz hem Avrasya Tüneli'nin kum kapı girişini düşünmeyelim. Bütün kıyıya yakın otobüs durakları ya da e, tren istasyonları ya da metro istasyonları Ayrı ayrı tarafımızdan incelendi Bu konuda e, Riski olmayan yerler var Eğer Tsunaminin oluşması durumunda Etkilenebilecek bazı e, ör, Kıyıda e, Bulunan e, Birçok insanın birlikte olabildiği yerler e, Günün olan akışı içerisinde Bazı e, Örneğin deniz e, ulaştırma e, Yolcu terminalleri ya da kıyıya yakın istasyonlar, duraklar gibi. Bunlar ayrı ayrı incelendi bizim tarafımızdan. Bu konuda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar içerisindeyiz. Tedbirler, gerektiği durumlarda alınması gereken tedbirler ortaya çıkarılıyor. Bu zaman alan bir süreç. Çünkü İstanbul'un 100 kilometreyi aşan kıyıları var. Olağanüstü farklı yapılar var. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ve gerekli sonuçlar elde edildikçe zaten bütün paydaşlarla birlikte değerlendirilecek. Bu önemli çalışma başka dünyadaki mega şehirler arasında ilk diyebileceğimiz düzeydedir. Bu, bu çalışmalar yüksek çözünürlüklü veriler kullanılıyor ve sonuçlarda. O en uygun zamanda e, paydaşlarla birlikte değerlendirilecektir. Hocam iki tane soru geliyor aklıma. Bir tanesi kıyılara büyük dolgu alanları yapıldı yakın zamanda. Bu heyelanlardan etkilenip o dolgu alanlarında da bir hareket e, söz konusu olabilir mi diye insan e, düşünüyor. Bir de Japonya'da ürpertiyle izledik. Tsunami duvarların üstünden tırmanıyor. 30 metreye çıktı galiba orada yükselmesi. Evet. Yani arkadan gelen enerjinin şeyiyle, desteğiyle orada bir takım koruma duvarları falan vardı. Üstünden açtı galiba onların ve evet. binalarda da tırmandı falan. Yani bu koruma şeyleri, bu özellikleri dikkate alınarak herhalde değerlendiriliyor değil mi efendim? Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii ki Japonya'da olay büyük 10 metre duvarlar yapıldı. Evet. E, Taro şehri, Kamayşı, Miyako, e, e, diğer, şehirler, e, diğer şehirlerle birlikte 10 metrelik duvarlar var. Çelik duvarlar değil mi hocam? Yok betonarme ne galiba? E, i̇nsanın aklına gelmeyecek şiddette e, dalga etkisine maruz kalarak bu duvarların üstünden dalga açtı. Ya da duvarları sürükleyip kapı açtı kendine ve arka bölgelere girdi bu. Şimdi e, bu tür e, etkiler, e, bu tür önlemler e, çok e, e, olumlu da karşılanmıyor. Mesela Taro şehri 15 metre duvar yapılarak Tsunami'den tamamen korunmak istedi. Fakat e, onun güneyinde Yamada şehrinde ise duvarları artık koymayalım e, kararı verdi şehir. Sebebi e, denizle insan arasına bir duvar koymak. Belki de birkaç on yıl içerisinde gelecek tsunami dalgasından korunmak için O kadar onlarca yılın her saniyesini denizle aramızda duvarla geçirmeyi istemeyenler var Asıl Akdeniz'de ve bizim ülkemizde de aynı şey Aynı düşüncedeyiz Denizle aramızda duvar olmaması O nedenle daha farklı önlemler bu duvarları olabildiğince iyi çözerek Tsunaminin etkilerini çözerek bu duvarları da e, göz zevkini de çok etkilemeyecek biçimde düzenlemek lazım. Size örneğin Üsküdar istasyonunu söyleyeyim. E, Marmara, Üsküdar istasyonu. Evet. Belki kimse fark etmez. Üsküdar istasyonunun girişine gelince birkaç basamak yüksek yükselirsiniz, sonra girersiniz. Evet. Bu mesela önemli bir tedbirdir. Oraya tsunami dalgası geldiğinde oradan o bölgeden içeriye e, istasyona su girmesin diye yapılmıştır. Hmm. E, güzel bir tedbirdir ve kimsenin de rahatsız etmeyen bir e, tedbir. Buna benzer tedbirler zaten bazı yerlerde alınmış durumda, bazı yerlerde de alınacak. Onun için Avrasya Tüneli'nde de bu tedbirler alınmış olduğunu son zamanda gördük. E, onları da e, gerekli başka bölgeler için, örneğin e, kıyıda Yeni Kapıda ve Maltepe'deki e, kıyıdaki dolgu alanlarının e, da etkilenmemesi için. E, Bizim yaptığımız çalışmayla belki bazı önlemler alınacak. Birinci sorunuzu da unutmadan geri döneyim. E, Deniz altındaki heyelanlar kıyıdaki bu dolgu alanlarını etkiler mi? Bence heyelanların yeri uzak. E, zannetmiyorum etkileyeceğini. Ancak e, bu dolgu alanlarının e, depremin saldırısıyla e, kendi e, dengesini... E, ne kadar takıyabilirim de incelemeleri yapılmıştı. Onu da biliyorum. Yani dolgu alanlarının en azından riskinin az olduğu, varsa alınması gereken önlemler, onların en kısa zamanda çıkarılacağı konusunda sizlere bilgi olarak verebilirim. Evet, evet hocam. Sizin bu alacağınız 29 Ekim tarihinde alacağınız ödül sadece Türkiye'deki çalışmalarınıza dayanarak verilen bir ödül değil herhalde değil mi hocam? Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Ee, Ödülün ödül amacı e, uluslararası ölçekte e, tsunami konusunda e, çalışmalar yürütmek hem bilimsel hem de e, farkındalık yaratmak üzere. Benim e, birçok bilim adamıyla bu konudaki çalışan hemen hemen e, en önemli bilim adamlarının hepsiyle ortak makalem veya ortak çalışma projeler, raporlarımız var. Onun dışında benim UNESCO'da Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz Uyarı Sisteminin başkanlık görevi yürüttüm 2013-2017 yılları arası. O nedenle de dünyadaki tsunami uyarı sistemleriyle işbirliğini Avrupa düzeyinde Geliştirmek açısından da yaptığım çalışmalar da bu konuda dikkat çekti. Tabii ki Japonya'nın dikkatini çeken bir başka özellik Tohoku Üniversitesi'nde ben e, 1987 yılında doktora çalışmalarımın bir kısmını yürütmüştüm. O zamandan bugüne kadar da Japonya ile ortak yaptığımız projelerde e, benim yarattığım farkındalık orada da fark edilmiş olduğundan da ödül e, uluslararası ölçekteki çalışmalardan dolayı verilmektedir. Tabii ki ben e, tek başına bu ödülü e, verilmiş olmasına rağmen ben benimle birlikte çalışmış olan ulusal ve uluslararası düzeyde birçok e, kişi ve kuruluşu e, burada e, bu ödülün arkasında olarak söylüyorum. Bunların başında e, Türkiye'den TÜBİTAK olur, Afet Acil Durum Başkanlığı olur. E, birçok belediyelerle ilgili çalışmalarımız ve e, dünyadan da e, önemli kuruluşlar Avrupa Birliği'nin e, proje e, bir Avrupa Komisyonu, e, Japonya'daki veyahut da Rusya'daki, e, Amerika'daki birçok bilimsel kuruluşla ortak yaptığımız projeler var. O nedenle kişide kişi odaklanmış bir ödül görünse bile arkasında olağanüstü geniş bir kadro var. Özellikle birlikte çalıştığım asistanlarım, benim yetiştirdiğim asistanlarımın şimdi dünya üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaları ödülü bana getirmiştir. O nedenle ben bir grup olarak aldım varsayıyorum. Evet hocam hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Hocam bir de siz bu İstanbul'u etkileyebileceği düşünülen Tsunami ile ilgili önemli bazı uyarılar yapıyorsunuz. İşte bir tanesi bu Avrasya Tüneli'nin tüneliyle tüneli'nin girişinin yükseltilmesiyle ilgili ki bu ...yapıldığını da belirttiniz... Evet. ...onun dışında evet. da... E, ...ahşap binalar ve betonarme binalarla... ...ilgili farklılıkları da... ...ifade ediyorsunuz... E, ...bunu evet. anlatabilir misiniz lütfen? Şimdi... E, ...Japonya'da... ...ki ve Sumatra'da... ...her iki tsunami olayından hemen sonra... ...yerindeki incelemelerimizle gördük ki... ...Sumatra'da ahşap... ...ağırlıklı malzemeden... ...kullanılan yapılar var tsunamiden tamamen etkilenmiş, zayıf bir tsunami bile bunları kaldırıp taşıp götürmüştür. Japonya'da ise beton binalar, kıyıya yakın beton binalar hiç zarar görmemiştir. Bunun nedeni tsunami beton binaları yıkmaz. Sadece etrafından dolaşır. Dolaşırken zemini aşındırabilir, oyabilir, binanın dengesini etkileyebilir, bize de binanın zemin katından geçebilir. Bizim için İstanbul'da oluşabilecek tsunami işte beton yapılarımızı hiçbirine etki etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece yapmamız gereken bir üst kata yani zemin katta değil bir üst birinci katta çıkmak beton binalarda bizleri tsunami'den koruyabilir. Onun dışında karadaysak tabii ki bu tür şekilde davranmamız gerekir, kıyıdan uzaklaşmamız gerekir. 300 metre mesafe yeterli uzaklıktır. Tsunami 300 birçok yerde 300 metre mesafeye bile ulaşamayacaktır. Ee, dere yataklarından ilerleyecektir. Dere yatakların olan bölgede dere yataklarından uzakta kalmak lazım. Ee, denizde ise kaptanların e, bilmesi gereken teknesini gemisini derin suya götürmek, yani 50 metreden derin olan suda e, tsunaminin etkisi çok. Yavaş lava, Çok az olur ve e, tekneler gemiler etkilenmezler. Evet e, siz aynı zamanda Haydarpaşa Limanı ile ilgili olarak ve e, keza e, İstanbul'daki e, diğer e, limanlarla ilgili olarak da e, önerilerde bulunuyorsunuz ve buralarda da çıkıyorsunuz. E, Tedbir alınması gerektiğini belirtiyorsunuz. Çünkü bunlardan Ambarlı Limanı da oldukça önemli. Çok yoğun bir ticari faaliyet yürütülüyor orada. Büyük konteyner gemilerinin yanaşmasıyla birlikte. Ve o anlamda deniz yollarıyla da ve şehir hatlarıyla da İlgili bir takım çalışmalar yürütülüyor mu acaba İstanbul'da? Çünkü bir diğer uyarınızda şehir hatları vapurlarının yolcu indirirken karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekiyorsunuz. Evet şu anda limanların önemi iki türlü. Birisi tsunami etkisini limanlarda ilk kez gösterir en çok. Onun sebebi tsunami'nin adı da su Liman Dalga, liman dalgası anlamına geldiğinden çünkü zayıf bir tsunami ile akıntılar yaratarak e, küçük tekneleri sürükler. limanlarda bu nedenle gözlenir. İkinci sebebi de afet durumlarında karayolu ulaşımının kapanması e, durumu oluyor. Ki bu e, 1999 depreminde yaşandı. Yaralıların e, hastaneye ulaştırılması için e, Mudanya'da e, Mudanya'dan Mudanya ve Yava arasında deniz e, ulaşımının devam etmesi çok önemli bir ders olmuştur. O nedenle limanların dayanıklı olması, afet durumunda fonksiyonlarını sürdürülebilir olması önemli. Hem en önemli etkilenecek yerdir ama en önemli de hayatta kalması gereken yapılar olarak düşünüyoruz. Bazılarının örneğin Haydarpaşa'nın dalga kılanının biraz yükseltilmesi o konudaki çalışmalarımız hem deneysel olarak da gerçekleştiği için söylüyoruz. Bir miktar yükseltilmesi gerekmekte. Bazı bölgelerde ise koruma yapılarında yapısal önlemler mümkün. Bazı bölgelerde ise sadece tsunami olma durumunda alınabilecek önlemleri sıralamak mümkün. Ambarlı Limanı'nın Özel bir koruma altına alınması e, yapısal olarak e, kolay bir e, durum olarak gözükmüyor. Ama bazı yapılarda bunları yapmamız mü mümkün. E, yolcu e, iskelelerinde e, şehir atları vapurların yolcu iskeleleri kritik noktalar. Buralarda e, önemli ve kalıcı önlem almak yine zor. Ancak bir olayı olduğu zamanda da e, bu bölgelerde... Kaptanların bilmesi gereken kıyıdan uzak kalmak. Yani herhangi bir deprem bilgisi ulaştığında yanaşma işlemini geciktirmek önemli bir şey. Ya da yanaşmışsa, yolcusunu da almışsa kıyıdan uzaklaşmak gibi tedbirler önerebiliyoruz. Evet, hocam uyarı sisteminden bahsediyorsunuz. Vatandaşların bu uyarı sistemi kanalıyla bir bilgi haber alması mümkün müdür? Ne tür bir uyarı sisteminden bahsediyoruz ve Türkiye'nin hangi bölgelerinde bu sistem kurulu şu an itibariyle? Tutulan uyarı sistemi Akdeniz'de Portekiz'de dahil olduğu zaman bir ay sonra dahil olacak. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Portekiz olmak üzere beş tane uyarı merkezi var. Türkiye Türkiye bizim için Kandilli Rastatanesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastatanesi bu konuda gerekli altyapısını kurmuş durumda ve akreditasyonunu sağlamış durumda ve e, koordineli olarak Akdeniz'deki tsunami uyarı merkezleriyle birlikte UNESCO çatısı altında e, uyarı görevini yerine getiriyor. Ancak uyarının verilmesi vatandaşa ulaşması süresi e, sıkıntılı çünkü e, depremin e, büyüklüğünün tespit edilmesi ve daha sonra da bu depremin e, tsunami yaratıp e, yaratmadığının e, sinyalini aldıktan sonra da uyarı verilmesi 10 dakikalık bir süreyi buluyor. E, bu nedenle e, bazı bölgelerde 10 dakikada dalganın erişme süresi olduğu için e, çok e, bu konuda e, verimli bir sonuç alınamıyor ama bazı bölgelerde örneğin Akdeniz'de olduğunda 20 dakika veya daha geç dalganın kıyıya gelme durumu olduğundan uyarı sisteminin çalışması ve uyarı sisteminin uyarıyı vermesi mümkün oluyor. Ancak uyarının alındığında gerekli tedbirlerin ne şekilde yapılması gerektiği dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde daha tam rayına oturmuş değil. Çünkü uyarıyı aldıktan sonra yapılacak birçok iş, işlem var. İşte limanlara bilgilen, bilgi verilmesi, limanların olabiliyorsa teknelere bilgi verilmesi, teknelerin kıyıdan uzaklaştırılması gibi konular ve de siren gibi sistemlerle insanların kıyıdan uzaklaştırılmasının duyurulması gibi yöntemler var. Bunlar rayına oturtulmaya çalışılıyor ama Uyarı sisteminin içinde bizim her bir birey olarak bilmemiz gereken Tsunami olmasının en büyük uyarısı da deprem. deprem evet. Bu deprem bilgisine çok çabuk bize geliyor. Yani artık medyanın ve radyo-televizyon kanallarının bu konuda çok hızlı bir haber üretme ve iletme kapasitesi olması çok önemli. Depremin bulunduğu, olduğu yeri ve büyüklüğünü bildikten sonra eğer kıyıdaysa yapacağımız e, en basit şey denizin davranışını gözlemek. Eğer denizde bir garip bir davranış var ve geri çekilme görünüyorsa o zaman kıyıdan uzaklaşmak. E, uyarıyı e, bize gelip de ne yapacağımızı öğrenmemizi gerektirmeden bizim bu basit davranışlarla kurtulmamız mümkündür. Bence gazetedeki e, mülakatta da bu çok açık e, ifade edilmiş. Hakikaten ciddi bir deprem varsa bir kere aa deniz çekiliyor acaba ne oluyor? Balıklara bir bakalım filan diye e, sokulmayın denize. Yani herhangi bir uyarı beklemediğiniz yok. De uyarı deprem zaten. İkincisi bir üst kata çıkın ve betonarme evet. bir binada olmaya gayret edin. Evet. Peki bu sırada e, marinada benim 2 milyon dolarlık yatım var. Ne yapacağız? <gülüyor> şimdi ben de bu espriye söyleyeyim de, benim de şimdi e, bir e, güneyde bir marinada çok ucuz ama yine bir küçük teknem var. E, o güneydeki bölgede e, tsunami riski olan yerlerden birisi. E, bu durumda e, tabii ki yattaysanız e, en kısa zamanda e, terk etmek gerekiyor limanı. Fakat bunu sözle söylemek kolay. Başımıza geldiğinde nasıl uygulayacağız bu konu zor. Ama mutlaka bir bilgimiz varsa herhangi bir şekilde zarar görme ihtimalimizi o kadar azalmaktadır. Yani doğru bilgiyi taşıyalım ve de korkmayalım. Yeterli bilgimiz olmayınca korkuya paniğe kapılıyoruz. Doğru bilgimiz olduğu zaman da ...en azından tsunami'den... ...korunmak, kurtulmak için... ...çok çok zamanımız... ...olmuş oluyor. Evet, hocam... ...bir de şunu sormak istiyorum... ...bu deniz dibindeki heyelanlar... ...sadece depremle mi gerçekleşiyor... ...yoksa böyle bir... ...kendiliğinden çökme de... ...söz konusu oluyor mu? Ender olarak oluyor... ...şimdi denizlerde... Dalga denilen dalga var. Yüzeydeki görünen dalga gibi değil, denizin orta sularında giden dalgalar vardır. Bu tür dalgalar bazen bu yamaçlara biraz zorladığında yamaçların çökme, göçme durumu doğabilir, ender olur. O nedenle genelde daha büyük etki yapan depremdir. Depremden dolayı bu kaymalar olması daha önemli bir olasılık olarak duruyor. Evet son bir sorumuz ee, halen yerleştirilmiş olan bu tsunami e, uyarı e, cihazları yeterli midir yoksa bunların sayısını e, arttırmak e, söz konusu mu? Önemli olan e, açık denizlere de şamandıra yerleştirerek e, açık denizde dalga oluştuğu zaman veya açık denizden geçerken algılamak önemli. E, Pasifik'te e, Hint Okyanusu'nda bu tür Açık deniz şamandıraları yerleştirilmiş durumda ancak Akdeniz'de tsunamiye özel şamandıralar yerleşmiş değil Akdeniz'in eksikliği Akdeniz ülkelerin eksikliği var belli bölgelere açık denizde bu tür şamandıralar koyulması uyarı sistemini çok, çok hızlı bir şekilde güçlendirecektir. Şu anda kıyılara yerleştirilmiş cihazlar bulunmakta. Bunlar da gergit dalgasını ölçen cihazlar. Dalganın kıyıya geldiği zaman ölçmektedir. Onun için önemli bir ihtiyaç olarak ben açık denize kıyıdan kilometrelerce uzağa Şalandır'a koyularak dalganın oluştuğu zaman bunu hemen yakalayıp kıyıda kıyıya haber ulaştırılmasını sağlamak lazım. Benim de aklıma son bir şey geldi. Japonların depremle ilgili tatbikatlar yaptıklarını biliyoruz. Acaba tsunami ile ilgili bir tatbikat söz konusu mu? Yapılıyor mu öyle bir şey? E, dünyada Japonların yaptığı tatbikatlar var. E, belli şehirlerde bazen okullarda. E, İsrail'in yaptığı çok geniş kapsamlı iki ay tatbikat var. Birine ben de katılmıştım. Aştort Limanı'nda e, bölgesel Hı. bir tatbikattı. E, bu yılda Tüm İsrail kıyıları için ülke genelinde tsunami tatbikatı çok anlamlı ve ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu tür tatbikatlar e, Avrupa'da henüz başlamış değil. Ülkemizde de e, yakın zamanda bir iki 8 e, iki yerde bir deneme yapma durumumuz olacak. E, onlarda e, önce tatbikat yapma deneyim kazanmak için e, bu tatbikata masa başı tatbikatı olarak başlaracak. Umarız ileriki yıllarda alanda tatbikat yapılmasını da geçilebilir. Ama her zaman depremle ilgili tatbikat ve bilgilendirmeyi öncelikli tutmamız lazım. Depremden korunmamız önemli. Ondan sonra tsunami gelirse ondan da korunmamız gündeme geliyor. Bir şey de bu denizle... Sürekli iç içe olan insanlar, balıkçılar, işte senin de söylediğin gibi işte, kaptanlar, bunlara böyle bir eğitim veren bir şey var mı, kuruluş var mı Türkiye'de? Türkiye'de yok. Ancak kaptanlıkla ilgili olan sınavlar içerisine veya bilinmesi gerekenler içerisine alınması çok faydalı olur denize merak salan merakı olan kimseler kaptanlık belgesi almak için girecekleri sınavda bu konuları da bugün bu konuştuğumuz konuların özetini kendilerini hazırlayarak öğrenmeleri çok büyük bir avantaj getirir. Ayrıca da okullarda da bunu belki bir küçük bölüm olarak yap seminerlerle ya da müfredat içerisinde yer alınmasının çok faydası olacağını öneriyorum. Evet yani bu şeyde son zamanlara kadar böyle afetlerle ilgili hani bir takım şeyler yapılırken hep göz ardı edilen bir iki tane şey vardı. Konu vardı. Bunlardan bir tanesi otuzsunami diye de hortumlardı. Şimdi ikisi de gündemimize gelmeye başladı. Bunların da ilave edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet hortumlarda ayrı bir konu olarak işleyebileceğimiz bir konu. Çünkü iklim değişikliğiyle Hortumların oluşmasını sağlayan hava sıcaklığı ve nem durumları artık tropik bölgelerin kuzeye doğru kay kayması nedeniyle ülkemize Akdeniz'e geldiğini görüyoruz. Bu sıklıklarının artmasından dolayı farklı bir konu ama yine de önemli bir ileride dikkate almamız gereken konu olarak ortada duruyor. Evet hocam son deyip duruyoruz ama <gülüyor> sor, sorular e, tekrar e, çıktıkça e, yeni soruların da e, yol açıyor. E, özellikle e, küresel iklim krizinin sonuçlarının e, tsunami tehlikesini arttırması e, e, tabii ki bu buzulların erimesini kastediyorum ve denizlerdeki su miktarlarının yükselmesini kastediyorum. Tsunami riskinin büyümesine neden oluyor mu? Böyle bir e, tespitiniz var mı? Tsunaminin etkisine çok fazla e, etkisini arttırmaz. Arttırmasına da bir yardımcı bir e, neden olarak gö görmüyorum ben. Sebebi e, tsunamilerin hemen hemen hepsini bir çoğunu yaratan e, deprem oluyor. Yer e, fay hareketleri oluyor. O nedenle Henüz su düzeyi değişimleri depremin yaptığı etki kadar değişiklik ve büyüme oluşturmuyor görüşündeyim. Evet hocam sizi çok tuttuk. Çok çok teşekkür evet. ederiz. Size iyi yolculuklar diliyoruz ve tekrar tebrik ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de dinledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ, ol, Sağ çok olun. Çok teşekkürler. İyi günler abim. Evet efendim. Bugün programımızın baş kısmında Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızla Marmara Denizi'nde Tusinami tehlikesini konuştuk. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Müziğimizi dinledikten sonra programımızın ikinci ve son bölümüne geçeceğiz. Get People know you're in here. Yeah. How you feel, fellas? Right. Hey, Jam! You're getting down. Look at Ha! We're gonna have Abone olmayı, abone olmayı Abone Got a groove like this, you know. Evet Açık Radyo'dayız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızla konuştuk. ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı kendisinden Marmara Denizi'ndeki Tsunami'ye ilişkin bu tehlikeye ilişkin bilgileri aldık nasıl ee, bilgilerden yararlandık herhalde değil mi yararlandık yani balıkları seyretmeyeceğiz deprem olduğu zaman evet. balıklara ne oluyor diye bakmayacağız üst kata çıkacağız peyonname binalarda. Kalmaya çalışacağız. Yalıları terk edeceğiz. Yalılarda evet. Evet, arkadaşımızın iki milyon dolarlık evet. teknesi de kendi halinde ne olacağını görürüz. Yani sigorta yapıyor. On, onu evet sigorta yapıp evet. Riskin transferini sağlıyor. Herhâlde iki milyonluk iki milyon dolarlık teknende de uydosunamaya karşı ultra önlemler vardır diye düşünüyorum. Teknede Yoksa... bilmiyorum o önlemlerle bir şey. Sonuç alınabiliyor herhalde değil mi? E, herhalde. herhalde. Kıyıda yakalanmamak Kıyı, kıyıda lazım. Kıyıda yakalanmamak değil? lazım. Evet. Hadi. Arkadaşlar Büyük İstanbul depremi için bir başka uyarı var. 8 milyon 700 bin kişiye acil su ve gıda arzı gerekecek diyor hazırlanan rapor. 7'den büyük bir deprem içme suyu şebekesinin de çökmesine neden olacak diyor. Aslında 7'den büyük bir deprem değil... Yani e, altının üzerindeki bir depremde çeşitli yerlerde e, bu tür hasarların olması evet, su bek, sisteminde bekleniyor, evet. e, bekleniyor ve e, dikkatli esasında İstanbul Deprem Master Planı'nda ve ondan sonra yapılan e, iyileştirmelerinde bu konu dikkate alınmış vaziyette aşağı yukarı bir takım tahminler var yani. Ne, ne kadar e, noktada su boruları patlayacak, ne kadar bor, noktada, kanalizasyonda ve doğal gazla Erban, Japonlar sonucu... bu işi her eve sarnıç zorunluluğuyla çözme, her binaya. Her binaya. E, i̇şte biz de eğitimlerimizde şey diyoruz, işte 72 saatlik her e, adam başına 4 litre olmak üzere e, su bir, bir şekilde tedarik edin diyoruz ama bir mecburiyetimiz 4 yok. 4 litre evet Hı -hı. Evet. Bu bina meselesinde de çok dikkatli olmak lazım biliyorsunuz bazı itfaiye e, binalarında e, sular binanın altında oluşturulmuş olan e, depolarda Depo, evet. e, bulunduruluyor idi fakat depremlerde bu suyun harekete geçmesi sonucunda e, binanın hasarlarında önemli etkilere neden oldu itfaiye yani bu... binaları da depreme dayanıklı olmalı be kardeşim evet ama yani, yani bu sarnıç... deposu da ...sağlam olmalı. Şimdi o, o tasarımla bağlantılı evet. bir şey. Mesela yüzme havuzları var bir takım binalarda. Evet. Yüzme evet. havuzları da e, çoğunluğu süs havuzu adı altında yapıldığı için e, bu yeni kentsel dönüşüm de, döneminde. E, onlar da bir tehlike arz ediyor. Slashing dediğimiz yani suyun çalkalanması evet. nedeniyle ortaya çıkan dinamik <gülüyor> yükler e, o şeyleri de e, tehdit ediyor. E, depremde bu dinamikler de, çok evet. artıyor. Evet. Yani ee, işte Ama bu... apartman depoları e, önemli eğer o binalar sağlamsa o sular Hı -hı. çok faydalı olacak Hı -hı. ve işte Japonlar bunu yönetmeliklerine koymuşlar evet. yağmur suyunu da topluyorlar. Son derece önemli bir şey. Çünkü türetmiş, borular tabii. kırılacak beklenen evet. bu. E, sarnıç ve depoyu da nerede ve nasıl yapacakları da e, son derece önemli. E, i̇şte nerede. E, yer verdiğimiz olurdu. örneklerin de dikkate alınmasında fayda Önce var. Önce sağlam binalara sahip olmamız sahip lazım. Niyense e, yani, istediğini yapabiliriz. Evet. Esasında bu uyarı yani e, benzer bir sürü uyarıyı da birlikte getiriyor ama su denince tabii çok büyük bir e, önemi var. E, hani diğer bütün gıda şuydu du buyu filan gibi e, başka kalemleri bir kenara evet. atıyoruz ama su hakikaten çok önemli. Evet, evet. E, tabii bir sürü insan e, belki binaları hasar görmese bile o binalara giremeyecek dışarıda kalacak onların da su, evet, su, lazım. E, e, e, e, e, su lazım bir de tabii temiz suya ya, kirli suların karışması ihtimali de e, çok e, yüksek lazım. bu örnekleri de yaşadık yine televizyonda bir Japon mimarın mühendisinin söylediği bizim barınma yerlerimiz okullardır dedi evet. yani okulların da temiz su deposu olması lazım ve uzunca bir süre destekleyecek ...tipte olması lazım. E bu mümkün. İnsanları barındıracak mekanlara e barındıracak. sahip olması e sınıflar lazım. Sınıflar var. Yani binanın yıkılmaması. Spor salonları var. Spor salonları var. Bahçeler var. Tabii müzik salonları var. E binlerce okul binası var İstanbul'da. Evet. E şimdi bu e, suyla ilgili... ...ve acil e, gıda arzı ile ilgili... ...raporu Su Politikaları Derneği hazırlamış. Evet. Depremde su temini... ...ve çevre sağlığı başlıklı... ...raporuna göre... Biraz önce de belirttik 7'den büyük deprem olması halinde iç ve suyu şebekesinin çökmesiyle birlikte evet. 9 milyona yakın insan için acil su ve gıda arzı Hı. gerekecek deniyor. Devlet su işleri eski yöneticilerinden Dursun Yıldız'ın öncülüğünde yapılan çalışmada özellikle Avrupa yakasında Marmara Denizi kıyısında ve yakınındaki ilçelerin su ve kanalizasyon şebekesinde büyük hasarlar evet. meydana geleceği vurgulanıyor. Milliyet gazetesinden aldık bu haberi. Büyük Çekmece Barajı gövde dolgusu ile Küçük Çekmece Gölü çevresinde tsunami'nin büyüklüğüne bağlı olarak hasar ve can kaybına neden olabileceği belirtiliyor raporda ve bu nedenle de bu barajın öncelikle depremin gövdede oluşturacağı yarılma riskine ve daha sonra Tsunami dalgası ile gövdenin yıkılması riskine karşı kontrol edilmesi faydalı olacaktır demiyor. Şeyi hatırlayacaksınız. Seli hatırlayacaksınız. Büyükçekmece'de yol açtı hasarları. Burada da tersine bir durumun olması burada söz konusu. Burada tabii özellikle bu hani söylende birazcık da dikkat daha dikkatli olmak lazım belki tsunami dalgası esasında tam değil o o biraz önce Ahmet Hocamın da söylediği gibi işte oluşacak i̇şte e, şeylerde oluşacak heyelanlar nedeniyle e, ortaya çıkabilecek dalgalar şunlar Hani e, tsunami demek ne kadar doğru olur Göl, göldekine bilemiyorum. Evet, bu su politikaları derneğinin herhalde bir internet sitesi de vardır. Oradan e, bu raporun detaylarına ulaşmak mümkün. E, program süremizi tamamladık arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkürler. Bu program tekrar hatırlatalım. 30 Ekim, e, çarşamba günü 15.30 e, tarihinde yayınlanacak. Biz bugün yani 25 Ekim'de bunun kaydını gerçekleştirdik. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında öncelikle Profesör Doktor Ahmet Yalçın Niçin Yalçıner hocamızla Marmara Denizi'ndeki tsunami tehlikesini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Cumhuriyet Bayramını kutlayalım. Hoşça kalın.